Yine Cenab-ı Hak Nebatattan bir verir, vahka söylesinde. Ektiğiniz o tohumu gördünüz mü? Ektiğiniz o tohumu gördünüz mü? Şimdi onu bir düşünün. Onu sizin bitiriyorsunuz yoksa biz mi bitiriyoruz? Bir çekirdek düşüyor, o çekirdekten koca bir ağaç çıkıyor. O ağaçtan tonlarca meyveler çıkıyor. Yiyorsun, istifade ediyorsun. Cenab-ı Hak söyle, onu sizin bitiriyorsunuz yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik. Onu kuru bir çöp yapardık da siz de şaşar kalırdınız. O ektidin tohumlar boşa giderdi. O halde biz çok ziyandayız. Daha doğrusu bütün mahrumumuz derdiniz. Cenab-ı Hak hep sırlar, nimetler, ilahi azamet tecellileri. Ve Cenab-ı Hakk'ın kula ikramı. Yine Cenab-ı Hak sudan misal veriyor. ''Ya o içtiğiniz suyu gördünüz mü? Bir de onu düşünün. Onu buluttan siz mi indirdiniz? Yoksa indiren biz miyiz?'' Dileseydik onu tuzlu yapardık. Şükür etmeniz gerekmez mi?'' Demek ki her yağmur yağışta bir tefekkür etmemiz lazım. O denizlerden pis sular, tatlısa hepsi tebahur ediyor, gökyüzünde temizleniyor, ilahi bir filikteden geçiriliyor, tasfiye oluyor. Tatlı olarak iniyor, kirece bitmiş, tadı lezzetleşmiş şekilde iniyor. Dileseydik onu tuzlu olarak indirir. Nasıl deniz suları tuzlu? Tuzlu olarak indirirdik, şükretmeniz gerekmez mi buyuruyor. Demek ki her su içerken düşünmemiz lazım. Ayetlerde derinleşmemiz lazım. Ateşi bildiriyor Cenab-ı Hak. Yani suya ne kadar ihtiyacımız var, ateşe de o kadar ihtiyacımız var. Bir de o tutuş durduğumuz ateşi gördünüz mü? Onu bir düşünün bu yüreğine bak. Onun ağacını siz mi yarattınız buyuruyor? O ateşin aciz mi yarattı? Yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu ibret hem de çölden gelip geçenlerin yolcularının ve bir muhtaçlarının istifadesi için yarattık. Devamlı insan ateşin istifadesine. Aynı zamanda ateş bize bir azimet-i ilahi. Diğer bakımdan yemyeşil bir ağaç ateş haline geliyor. Öbür tarafta bir tarafımız da üç gün acısını çekiyoruz. Azaptan bir hatıra. Cenab-ı Hak o halde Yüce Rabbinin ismini tespih et buyuruyor. Velhasıl dilimiz Kur'an ve tebliğ ile meşgul olarak tespih etmeli. Seherlerde billahsa has eden seherlerde ve estağfurune bil eshar seherlerde zikretmeli. Kalbimiz şükür ve teşekkürle Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmeli. Azalarımız farz namazlar, sünnet namazlar, nafile namazlar, ibadetleri nafileleri hizmetleri artırmak suretiyle de tesbihye devam etmeli. Yani dilimizin ifadesini Allah dediğimiz, Ya Rabbi dediğimiz tatbikata geçmeli. İman çünkü dil ile ikrar, zihinle tasdik değil, kalb ile tasdik, davranışlara geçmesi lazım. Velhasıl bu nefsane hayatın girdabında ruhani hayat helak oluyor. Cenab-ı Hak bazılarını ibret şeklinde bırakıyor. Mesela Sodom Gomere, bu Lut Gölü, aynı o şekilde o bulanık olarak devam ediyor. Yerden de zeminden de 300 metre daha da aşağıda. İçinde bir hayvanda yaşamıyor. Yani, kahrolan bir kavmin bir misali. İtalya'da Pompey, zina halinde Cenab-ı Hakk'ın kahrettiği bir kavim. Taşlanmış şekilde bir ibret manzarası. Cenab-ı Hak hep, اَفَلَا يَعْقُلُونَ اَفَلَا تَتَفِكُّرُونَ اُلُلْا buyuruyor. Yine Cenab-ı Hak Kamer Suresi'nde bu ayet çok tekrarlanıyor. Belki dört sefer tekrarlanıyor. Andoluzun biz Kur'an'ı anlaşılıp öğüt almaları için kolaylaştırdık. O halde düşünüp ibret alan yok mu bu Kur'an-ı Kerim'de? Bu vakalardan, Allah'ın bu emir bu nehirlerinden düşünüp derinleşen ibret alan yok mu Cenab-ı Hak soruyor. Bir hukuki mektup, bir hukuki bir davet gelse hemen bir hukuk müşavirine gidiyoruz. Yani et dünyaya ait. Bir maliyeden gelse mali müşavire gidiyoruz. Cenab-ı Hak bize bir rahmet haritası önümüze. Dünyada rahmet, kabirde rahmet, kıyamette rahmet, ebediyen rahmet. Onlar bu Kur'an'ı incedenince düşünmezler mi? Yoksa kalplerine kilit mi var bu yüce bak. Olur kalpleri yok mu diyor bu Kur'an'ı düşünmüyorlar. İbret almıyorlar Kur'an-ı Kerim'den. Yine Zümer suresinde and olsun, yemin olsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da her türlü misal verdik bu bak. İnsan bütün problemleri Kur'an-ı Kerim'de çözer. Onun tatbikatı Peygamber Efendimiz 23 sene nebi ve hayatı bütün problemleri çözer. Kur'an Kur'an-ı Kerim tefekkürsüz bir göz ile okunursa satırlardan öteye geçmez. Lakin sadırlar yani kalp ile okunursa nece hikmet ve ve ibretler temaşa edilmeye başlar. İnsanın çünkü lakin insanın şerhi Kur'andır. Kur'an'ın şerhi kainattır. İnsanın, müminin Kur'an'da kendisini görmesi, kendisini tanıması lazım. Benim seviyem nedir Kur'an-ı Kerim'e göre? Çünkü Kur'an bizden kemal insan modelini istiyor, kemal ermiş insan modeli, Cenab-ı Hak'la dost olmuş bir insan modeli istiyor.